Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve neûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti Amalina Men yehdihillâh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe Ve neşhedü en la ilâhe illallâh vahdehu la şerîke leh ve neshadu anna muhammedan abduhu ve rasulu. بعد, fi aybaddallah, ittaqullah ve atiuhu. İnnallah ma al-lazina ittaqu ve al-lazina hum muhsinu. Kald Allahü Teala azza ve jel, fi kitabihi ilkârim, azzubillahi min al-shaytanir rajeem. kadır. Bu ama ed-Ra'a kan ma Leyletül tül Leyletül Kadri hayrun min alf şehr. Tenazzalul melaiketu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Sadakallahu'l-azim. Sevgili kardeşler, okumuş olduğum Kadir suresinin eee malini kısaca vererek konumuza başlamak istiyorum. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sana Kadir Gecesi'ni bildiren nedir? O ki, Kadir Gecesi bin aydan yani 30 bin geceden daha hayırlıdır. Orada melekler ve Er-Ruh, Cebrail iner Rablerinin izniyle ta Rablerinin izniyle o gece inerler. Ta tan yeri ağırıncaya kadar şafak sökünceye kadar esenlikler, selametlikler söz konusudur. Buyuruluyor. Bu ayetler halkımızın çoğunun yanlış anladığı şekilde bir gecenin faziletini bildirmekten öte Kur'an'ın önemini bildirmektedir. Kur'an'ın indiği gece, indiği yer, Kur'an indiği için o zamanda, o mekanda bu tür önem arz ederse, Kur'an'ın kendisine inen insan, Kur'an'la nasıl değer bulur, esas vurgulanmak istenen budur. Yani, Kur'an, ne Hira mağarasına inmiştir, ne Kadir gecesine inmiştir. Kur'an, Hira mağarasında, Kadir gecesinde insana inmiştir. Bize gönderilmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ı yaşayacak olan, Kur'an'ı anlatıp tatbik edecek olan ne Kadir gecesidir, ne Hira mağarasıdır onu uygulayacak, anlayacak, hayatına tatbik edecek olan insan Bir gece Kur'an o gecede indi diye diğer gecelerden 30 bin geceden daha hayırlı olduğuna göre Kur'an bize indiğinde gönlümüze, zihnimize, hayatımıza, yaşantımıza bireysel ve sosyal hayatımıza, hukuki ve ekonomik hayatımıza, hele siyasal hayatımıza indiğinde biz ne kadar hayırlı oluruz. Kur'an'ı yaşayamayan, yaşayamayacak olan bir gecenin sadece o gecede indiği için şerefini değerlendirelim ve esas Kur'an'ın bizi şereflendirmek için bizi Kur'an'ın kendisine inmeyen 30 bin insandan daha hayırlı hale getirmesi için, Kur'an'a sahip çıkmanın, Kur'an'ı tatbik etmenin önemini vurgulamamız gerektiği halde, biz işin zarfına takılmışız, o geceyi Kur'an'ın önüne geçirmişiz yanlış olarak düşünüldüğü şekliyle Kur'an önemli bir gecede indirilmiş işte Kadir gecesi diye faziletli bir gece var önceden fazileti tespit edilmiş Kur'an da o gecede indirilmiş değildir Kur'an o gecede indirildiği için Kur'an'dan dolayı o gece bereketli kılınmıştır işte bir zaman kitap nedir, iman nedir bilmeyen Muhammed'in Resulullah olduğu gece Allah'ın elçisi olma şerefine nail olduğu gece bizi de o Resul'ün ümmeti haline getirecek kitaplı bir toplum, imanlı bir toplum haline getirecek o Kur'an'ın bize açacağı ufku öne çıkartmamız gerekiyor. Maalesef bu geceler Allah Resulü ve sahabe zamanında sevap metre olarak kutlanma kutlanmadığı bir yıllık yapılan günahların bir gecede temizlenmesi için gönderilen bir gece olarak düşünülmediği ve hele günümüzdeki gibi bidat olan mevlitlerle kasidelerle sevaba girildiği ve sanki Allah haşa sağırmış gibi bangır bangır bağırılarak sesli dualarla, huşudan uzak yaklaşımlarla ibadet edildiği düşünülen bir zaman biçimi değildi. Yani ashab mescide dolup sabaha kadar Kadir gecesinin faziletini öne çıkartmıyordu. Zaten Kadir gecesinin hangi gece olduğunun bilinmediği malum müminler tarafından bilinir. Bilinmediği bilinir. Yani bu gece Hicri 1440'ın 26 Ramazan'ın akşamı Kadir gecesi olarak kutlanılıyor. Belki dünyanın hemen her yerinde. Ama ashab bu şekilde kutlamıyordu. Çünkü Allah eğer Kadir gecesinin günahları affettirilecek bir gece olarak kutlanmasını dileseydi, onun hangi gece olduğunda şüphe duyulmayacak şekilde netlikle ümmetine bildirirdi. Ve bu geceyi de nasıl ihya etmemiz, günahlarımızı nasıl bağışlatıp, sıfırlatıp, bir sene daha günahları işleyeceğimiz hale getirmemiz gerektiğini beyan ederdi. Ama olay böyle değil. Ve Kadir gecesi hangi gece olduğu niye meçhul bırakılmıştır? Niye standarda tabi tutulmamıştır? Çünkü Kadir gecesi Kur'an'ın indiği gece olarak hangi gece olursa olsun bizim Kadir gecemiz standart değildir. Bizim gönlümüze, zihnimize Kur'an hangi gün, hangi gece indiyse bizim için Kadir gecesi o zamandır. Bizim kıymetimiz bizim gönlümüze Kur'an'ın indiği zamanla alakalıdır. O yüzden senin gönlüne Şaban'ın otuzunda iner, ötekinin gönlüne Ramazanın onunda iner veya senin gönlüne yılda bir defa Kur'an inerken bir başkasının gönlüne Kur'an ayda 10 defa iner veya Kur'an onun gönlünden hiç çıkmaz. O her gün Kur'an insanı olarak canlı Kur'an olarak yaşar ve onun her günü Kadir gecesidir. Kur'an'dan uzak olanın Kadir gecesi filan yoktur. Çünkü Kadir gecesi Kur'an gecesidir. Kur'an'la değerlendirilmeyen Ramazan Kur'an ayı değildir. Ve onun öyle bir kimsenin bayram yapma hakkı da yoktur. Müminin iki çeşit bayramı vardır. Bir, Kur'an'ın indirildiği Ramazan'ın bayramı yani Kur'an bayramı biri de Kurban'ın kesildiği Kurban Bayramı. Kur'an'ı öne çıkartmayan kimsenin varsa eğer bayramı biri şeker bayramıdır, diğeri de et bayramıdır. Kur'an'la hayatını değerlendirmeyen kimseler ancak şekerden ve etten pay alırlar. O günlerden değil. Evet sevgili kardeşler maalesef Kadir gecesi kutlamalarıyla Kur'an geri plana atılmakta bu gecenin kadri kadirsizleştirilmektedir. İnsanlar hatta Kur'an'dan çok uzak insanlar bile bu gece camileri dolduracaklar. Ve bir yıl işledikleri günahları sıfırlayacaklar. Ondan sonra bir sene çok rahat günah işleyebilecekler. Bir dahaki Kadir Gecesi'ne kadar nasıl olsa fırsat gecesidir. Bütün günahların keffaret olacağı bir gecedir diye insanlar böyle değerlendirecek. Bize inen Kur'an, bu gecede indiği için bu zamanı 30 bin geceden hayırlı kılıyorsa bizim hayatımıza yön verecek şekilde inen Kur'an, bizim kadrimizi, kıymetimizi nasıl artıracaktır? 30 bin insandan daha hayırlı demek dilime varmıyor. Çünkü gece Kur'an'ı yaşayacak, yüklenecek tatbik edecek durumda olmadığı halde o geceyi 30 bin geceden hayırlı kılan Kur'an bizim hayatımızda canlandığı bizi canlandırdığı hayatı Allah'ın istediği şekle yönlendirdiği zaman Kur'an bizim dilimizle bizim elimizle hayat bulduğu hayatı hayat haline getirip güzelleştirdiği zaman biz 30 bin gecenin faziletinden çok daha fazla bir fazilete ulaşırız. Dünyaya meydan okuyabiliriz o zaman. O zaman Allah'ın Kur'an'dan uzak yarattığı canlıların tümüyle boy ölçüşebiliriz. İnsanları bırakın meleklerden faziletli olacak duruma gelebiliriz. Kuran insanı olduğumuz zaman, Kur'anı okumaya, anlamaya, yaşamaya ayrılan bir gün ve bir gecede bin aydan çok daha hayırlı olacağı düşünülmeli. Her gün ve her gece Kur'an'a uygun ihya edilirse, o zaman durumu siz hesaba katın. Kadir gecesinin ufku aslında Kur'anla değerlendirilmeli. I, i, mesele Kur'an'ın insan hayatındaki yerini idrak etmesi olarak ele alınmalıdır. Evet. Kur'an'a önem verildiği düşünülüyor. Mukabeleler yapılıyor. Kur'an dersleri yer yer icra ediliyor. Herhangi bir ders gibi. I, i, televizyonlarda Kur'an yarışmaları sergileniyor ve insanlarda ciddi manada bir rehavet. E ben Kur'an'a karşı görevimi yaptım. Çocuğuma da hatim ettirdim. Kendim de mukabeleyi takip ettim. Öyleyse daha başka ne yapalım ki diyecek hale geliyor insanlar. Kur'an bunun için inmemiş. Anlaşılmadan okunsun, güzel sesli hafızların sesiyle dinlendirilsin ölülere bağışlansın diye inmiş değil. Öyleyse Kur'an'ı hayatımıza indirmemiz gerekir. Değeri Kur'an'dan kaynaklanan Kadir Gecesi Kur'an'dan daha çok önemsenerek Kur'an'ın ihmal edildiğini görüyoruz. Halbuki Haşr Suresinin 21. ayetinde Cenab-ı Hak eğer biz Kur'an'ı dağlara indirseydik o dağların Allah korkusundan dolayı paramparça olduğunu görürdün diyor. Bir dağ, bir kaya, bir taş nasıl bir Allah korkusu içinde olur ve Kur'an kendisine indirilmiş olsa nasıl huşudan, saygıdan dolayı paramparça kesilir? Bir kaya kadar etkilenmeyen Kur'an kendisine indiği halde tüyleri kabarmayan Allah korkusundan dolayı gözlerinden yaş akmayan Kur'an'ın emanet olarak yüklendiğini kendi hayatında ve toplum hayatında göstermeyen insanın bir kayadan daha önemli olacağını daha faziletli olduğunu düşünebilir miyiz? Kalbi taşlaşmış diyoruz. Taş kalpli diyoruz. Taşlardan özür dilememiz lazım aslında. O taşlar Allah korkusundan Kur'an inmiş olsa paramparça olacak varlıklar. Nasıl olur da Kur'an gönlünde olmayan kimselerin kalbini taş kalpli deriz. Keşke taş kalpli olsa. Keşke taş kadar Allah korkusuna sahip olsa insan. Evet. Eğer bu gece indirildiğine dair kanaatimiz yüksekse yine Kadir Gecesi'ni değerlendirmek açısından ne yapmamız gerekir? Kutlamayalım, bu gece yatalım, efendim boş verelim diye anlaşılmaz herhalde sözlerimiz. Kur'an'la dolu dolu bir gece geçirelim. Kur'an'a karşı kopan bağımızı kuvvetlendirmek için yeniden Kur'an'la bir antlaşma yapalım. Kur'an'a beyat edelim. Kur'an'la sözleşmeye geçelim. O benim kitabım. Bana indirilmiş bir kitap. Onunla dostluğumuzu can kardeşliğimizi yeniden sağlamlaştıralım. İhmal ettiğimizin bir terbesini yapalım. Kur'an'la bundan sonra nasıl yaşanılır? Onun programını yapalım. Allah'a o konuda sözler verelim. Kur'an'ı terk etmenin, ondan uzaklaşıp hicret etmenin acısını gönlümüzde hissedelim. Ve Kur'an insanı olmaya çalışalım. O meşhur duayı hemen hepimiz biliriz. Ayşe annemizden rivayet edilen Kadir Gecesi duasını bir tövbe olarak ele alalım. Kur'an'la kopan bağımızı yenilemek ve niye kopardık diye Allah'a tövbe olarak arz edelim. Allahümme inneke afuvun kerim. Tehibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedici ve merhamet edensin, gafursun mağfiret eden, bağışlayansın affı çok seversin beni de bağışla beni de affet Allah. ne yaptım da af dileyeceğim diyorsak önce böyle bir düşünceden, böyle bir sorudan dolayı af dile, ne yapmadın ki? yapman gereken neleri terk etmedin ki? Önce Kur'an'la alakalı olarak. O yüzden bu geceyi tövbe gecesi ilan edelim. Af dileyelim Allah'tan. Kur'an'la kopan bağımızdan dolayı <gülüyor> unutmayalım. Kur'an'ın indiriliş amacına uygun yaşadığımız gün ve geceler bizi kadrimizi yücelten, bizi kadir insanı haline getiren geceler ve gündüzlerdir. Yoksa rahmet çeşmesinin büyüklüğü, ondan yararlanmasını bilmeyen, susuzluğunu gidermek için, su kabını veya ağzını çeşmeye yanaştıramayan kimseleri için hiçbir şey ifade etmez. Çeşme 1400 yıldır olanca gürlüğü, saflığı, ve şifa kaynaklığıyla akmakta. Bugüne kadar onun hayat veren lezzetli suyunu içenleri suladığı, nimetlendirip dirilttiği gibi hala canlandıran rahmet suyunu sunmaya devam etmekte. Ama biz o rahmet çeşmesinden ne kadar istifade edebiliyoruz? O bizim sorunumuz. Ve karanlıklarda yaşayan insan çeşmenin yolunu unutmuş. Başka akmayan çeşmeleri kaynak zannetmiş olabilir. Karanlıklarda yaşayan insanlar böyleyse bizim onların elinden tutup o rahmet çeşmesine onları da ulaştırmamız gerekiyor. Bir de o rahmet çeşmelerinin yanında çıkarılan yangınları fark eden bir itfaiyeci görevimiz söz konusu. O karanlıklardan yararlanarak yangını çıkaran ve değişik araçlarıyla yangını körükleyenler e, ne kadar suçlu ve onlara sadece seyreden, eleştiren, suçlayan, tekfir eden ama görevini yapmayan itfaiyeciler de dava ve davet adamları da ne kadar suçludur. O yüzden ne yapmamız lazım? İlahi rahmet çeşmesi olan o Kur'an'ın gönülleri sulayan rahmet hazinelerinden insanları nasıl istifade ettiririz? Onun için görevimize soyunmamız lazım. Kur'an'ı sadece okuduğumuz için değil, esas olarak hayatımıza geçirip uyguladığımız ve onu mahkum halden hakim hale getirdiğimiz, getirmeye çalıştığımız en azından gayret ettiğimiz zamanlar bizim kadrimizin artacağı zamanlardır, onu unutmayalım. Arapça metni yüzünden düzgün okuyabilmek veya hatta hafız olmak çok çok önemli değildir. Hamele-i Kur'an olmak, Kur'an'ın görevlerini yüklenmek esas görevlidir. Kur'an'ı taşımalı, onu yaşamalı, onu yaşatmalıyız. Onun üzerimize yüklediği görevleri yerine getirmek gayretimiz her işimizin, her faaliyetimizin önüne geçmeli. Tabir caizse Kur'an'la yatıp Kur'an'la kalkmalıyız. Kur'an insanı olmalıyız. Öncelikle ahlakımız Kur'an ahlakı olmalı. Ayaklı Kur'an olmaya, canlı Kur'an olmaya hedefimizi kilitlemeliyiz. Evet, Kur'an ve Kadir Gecesi aynasında kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Ruhumuzun, iç dünyamızın röntgenini çekseler iftiharla başkalarına gösterebilecek şekilde Kur'an'ı yaşamalıyız. Kur'an'dan uzak yaşayanların kadrinin kıymetinin olmadığını, kadir gecelerinde olmadığını tekrar hatırlatalım. Kur'an'ın doğum günü olan kadir gecesinde Kur'an'la ihya olan kimselerin bayrama hak kazandığını değerlendirelim. Ve içinde bulunduğumuz Ramazan'ın İçinde yaşadığımız gün olarak Cuma'nın ve akşam mümkün ki yaşama ihtimali olduğumuz Kadir gecesinin ve birkaç gün sonra idrak edeceğimiz Kur'an bayramının inşallah bizleri ihya etmesini, çoluk çocuğumuzu yeniden Kur'an nesli haline getirmek için çabalarımızı öne çıkartmasını Rabbimizden diliyor. Hepimizin kadrinin artması için Kur'an'a sarılmamız gerektiğini yeniden hatırlatıyorum. Sevgili kardeşler, teravihten sonra bu burada Kadir Gecesi programımız olacak. İnşallah sıkmadan Rabbimizin mağfiretine e, layık olmak için dualar edeceğiz, konuşmalar yapacağız, e, ibadetler yerine getireceğiz. Hepiniz davetlisiniz inşallah. Ela inne ahsen el kelam ve ebler nizam kelamullahil melikil azizil allam, kemakalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kuri el Kur'an festemi'u ola ve ansetu lalakum turhamun, auzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. İnna dinden عند Allah Islām. Azim.